Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Evet, şimdi sizinle geçen derste küçük bir yer kalmıştı. Onunla inşallah devam edeceğim. Dersin ilerleyen bir kısmında da tekrar ikinci haftanın dersine geçmiş olacağım. Hatırlarsanız geçen hafta dersin sonlarına doğru dini epistemoloji bahsini işlemiştik sizinle. Burada ağırlıklı olarak işlediğimiz konu inanç ahlakı ve dilici meydan okuma meselesiydi. İki tane temel mesele üzerinde burada durmuştuk hatırlayacaksınız. Biri Clifford'tı biri de İmam Maturidi üzerinden meseleyi işlemiştik. Şimdi bu akşam sizinle öyle zannediyorum ki kaldığımız yer dini epistemoloji fideizm bahsi olacak. Bu akşam ağırlıklı olarak işleyeceğimiz ki ikinci haftanın ders açıldığında da benzer bir bahse farklı bir açıdan orada devam ediyor olacağız. Şunu söyleyeyim size temel ana sorunumuz iman ve akıl meselesi diyelim. Bu her iki pozisyonda da iki tane farklı yaklaşım var. Yani katı akılcılar diyebileceğimiz, radikal akılcılar diyebileceğimiz bir yaklaşım var. Bunun yanında ılımlı akılcılık da var. Keza imancılık söz konusu olduğunda, bir başka ifadeyle fideizm söz konusu olduğunda da, latince ifade aynı imancılık anlamına geliyor. Burada da yine hem radikal fideizm diyebileceğimiz bir yaklaşım var, bir de ölçülü fideizm dediğimiz bir başka yaklaşım var. Doğrusunu söylemek gerekirse biz her iki türden de gerek akılcılık konusunda gerekse imancılık konusunda radikal efendim her ikisi arasında mutlak özdeşliğe dayalı yahutta da mutlaka her ikisini e, radikal bir biçimde birbirinden farklı gören yaklaşımlara karşı mesafeli en azından olduğumu ben kendi adıma söyleyeceğim. Ağırlıklı olarak kendimi yakın hissettiğim yaklaşım ölçülü akılcılık veyahutta da Dersin ilerleyen kısmında ifade edeceğim üzere eleştirel akılcılık şeklinde özetleyeceğim. Şimdi kaldığımız yere geçersek, öyle zannediyorum, e, hızlıca radikal fideizme dair birkaç şey söyleyeceğim size. E, evet, e, bu akşam ağırlıklı olarak işleyeceğimiz konu dini epistemolojide fideizm meselesi olacak. Ve bütün yönleriyle, mümkün olduğu kadar tabiatıyla, bütün yönleriyle derken mümkün olduğu ölçüde e, hangi açılardan iman ve akıl meselesinin uzlaşmazlığı üzerinde e, bir takım fikirler yürütülmüş, bu hangi temeller üzerine kurulu ve bu temeller ne kadar sağlıklı, ne kadar sağlam, bir başka ifadeyle imanla akıl arasında bir temel bir ayrışma gören temel bir farklılaşma gören yaklaşımın temel argümanları neler ve bu argümanlar e, bizi ikna ediyor mu şeklinde bir mesele üzerinde duracağız. Bunu yaparken de hızlıca size Hristiyanlık tarihine götüreceğim. Burada bir takım temel figürler var. Onların üzerinden konuyu açmaya çalışacağım. Şimdi, Radikal fideizm çok kabaca tanımlarsak, dinin özünün ve temel öğretilerinin felsefi ve rasyonel ölçütlerle e, anlamlı olmadığını, yani rasyonel ölçütlerle anlamlı değil. Bir başka ifadeyle inanç esaslarını hiçbir akliyi değerlendirmeye başvurmadan iman etmiş olmak ve bu imanı aynı şekilde sürdürmek gerektiğini savunan görüş olarak tanımlamak mümkün. Bunun e, Batı düşüncesinde özellikle Hristiyanlık söz konusu olduğunda e, savunucuların olduğunu söylemek isterim. En başta örnek, e, gelen örnek Tertülyan. Mesela onun... E, Credo qua absurdum sözü, işte saçma olduğu için inanıyorum sözü fevkalade meşhur olan bir söz. Hem teoloji tarihinde hem de din felsefesi tarihinde oldukça bilindik bir ifade. Burada ayrıca şuna işaret etmek isterim. Yine Paulus'un bizatihi Hristiyanlığı mimarı olan Hazreti İsa'dan sonra birincil figür olan, işte Hazreti İsa birinci il, Paulus ikinci il figür. Paulus'un ilginç bir ifadesi var. Hristiyanlığın merkezi doktrinleriyle Yunan felsefesinin uyuşmayacağı şeklinde. Bu sıradan bir yaklaşım değil arkadaşlar. Özellikle Hristiyan dini söz konusu olduğunda, Paulus'un önemini ve teşkil ettiği yeri anlarsak, özellikle Hristiyanlıkta Atina ile efendim Kudüs arasındaki gerilim fevkalade vurgulanan bir durum. Yani Atina'nın hakikatleriyle bir başka ifadeyle Yunan felsefesinin hakikatleriyle Kudüs'ün hakikatleri bir başka ifadeyle Hristiyanlığın temel öğretileri arasında çok temelli bir farklılaşma olduğu vurgulanıyor. Bunun çeşitli efendim çeşitli varyasyonları söz konusu. Burada ona dair bir takım ifadeler söz konusu. Bakın... E Mesela diyor ki burada tertülyandan alınmış bir ifade zannedersem heretikler silahlarını felsefeden almaktadırlar. Platon'un öğrencileri olan Valentinus'un ebedi zaman ve insanın ile ilgili görüşlerinin kaynağı felsefedir. Aşağı doğru geldiğimizde bunların... Diyor ki bizim İsa Mesih'ten sonra meraka ihtiyacımız yoktur. İncil'den sonra araştırmaya ihtiyacımız yoktur. Biz inandığımızda daha başka bir şeye inanmayı istemeyiz. Biz inanmak zorunda olduğumuz şeyden başka bir şey yoktur. İnancından başka bir inancı ihtiyacımız yoktur şeklinde Ve bir takım ifadeler söz konusu bunlar. Tertülyen ait olan ifadeler. Toparlayarak söylersem... Hristiyanlığın başlangıcında böyle bir çatışmanın, böyle bir ayrışmanın olması bugüne kadar kendisini hissettiren özellikle de ilerleyen haftalardaki derslerde ele alacağımız konulardan birisi din ve bilim ilişkisi olacak. Burada da yine kendini çok açıkça hissettiren. Ve tabiatıyla bu ikili arasında sağlam bir ilişki kuramadığınız takdirde sürekli gerilimli olan bir pozisyon, sürekli gerilimli olan bir tarih ortaya çıkmış oluyor. Şimdi bu gerilimin birazcık felsefi temelleri üzerinde duracağım. Yine buna geçmeden önce kısaca bir de ölçülü fideizme dair birkaç şey söyleyelim. Bunu ölçülü fideizminde iman ve akıl düzleminde imana yakın duran ancak akla da yer veren bir konumu, benimseyen bir yaklaşım olarak ifade edebiliriz. Diğer bir ifadeyle ölçülü imancılık kesinliğin akla değil inanca dayandığını savunmak yerine belli dini doğruların ifadesi ve kabulü açısından inancın temel olup akıldan önce geldiğini fakat akıl yürütme ve deneysel araştırmanın da diğer değersiz olmayıp önemine işaret etmiş oluyor. Yani burada genelde ölçülü fideizmi anlamak açısından söyleyebileceğimiz bir başka ifade burada. Sen Agustin'e atfedilen anlamak için inanıyorum. Kredavud intelligam dediğimiz anlamak için. Bir başka ifadeyle Demek istiyor ki Agüstin bize siz dışarıdan baktığınızda salt aklın hakikatleriyle baktığınızda dini inançlar dinin içerisindeki bir takım keyfiyetler sizin açınızdan anlaşılmaz ve saçma yahut da irrasyonel görünebilir. Fakat siz önce iman ederseniz iman ettim derseniz daha sonra sizin için anlaşılır olmayan efendim size kapalı görünen bir takım hakikatlerin daha anlaşılır bir e, hal aldığını fark edeceksiniz deniliyor. Doğrusunu söylemek gerekirse bu da yine kendi içerisinde belli türden bir açmazı barındırıyor. Yani önce inanacaksınız. Yani anlamadan iman etme gibi bir paradoksu kendi içerisinde barınıyor. Yine benim eleştirel baktığım, sağlıklı bulmadığım yaklaşımlardan birisi. Mesela diyor ki Agustin yine ondan e, aldığımız bir ifade, gözümden kaçanlardan 7 artı 3 eşittir 10 kadar. Yani bir matematiksel hakikat ne kadar kesinse ben dini hakikatlerden de o ölçüde emin olmak istiyordum. Yani bir aksiyonun bir de akıl tarafından kavranamayacağını düşünecek kadar çılgın biri değildim. Sonra dediği şey şu, e, bununla birlikte inanarak iyileşebilirdim. ''İnan sayesinde arınan aklın bir bakıma senin değişmez ve bozulmaz gerçeğini bildirdi. Bir başka ifadeyle yine burada e, akıllı kirli gören, yani aklı problemli gören, tabiatıyla bu problemli, henüz iyileşmemiş, marazi olan akılla dini hakikatlerin e, kavranamayacağını ifade eden bir yaklaşım söz konusu. Şimdi size e, bu temel yaklaşımları... Din felsefesi içerisinde düşündüğümüz iki tane temel figür var. Bunlar birbirleriyle irtibatlı olan iki tane temel figür. Bunlar üzerinden bu fideist, bir başka ifadeyle imancı, bir başka ifadeyle akıl ve din arasında sağlam bir ilişki kurulmasından yani olmayan yahut da bunların arasındaki ilişkiyi bir şekilde problemli olarak gören yaklaşımların hangi felsefi temeller üzerine sistemlerini bina ettiğini, belli bir anlamda onların da negatif de olsa, aklın negatif kullanımı şeklinde bile olsa bir şekilde yine akla efendim, müracaat ettiklerini görüyoruz. Bu da kendi işlerini bir paradoks oluşturuyor ama bunu ayrıca dersin sonlarına doğru değineceğim. Bu bölüm bittikten sonra yine bir başka fideist yaklaşıma modern dönemde ki bir fideist düşünür üzerinden yine aynı meseleyi işlemeye devam edeceğim. Hasılı dersin önemli bir kısmı bu akşam fideizmle alakalı bir kere daha ifade etmiş olayım. Bunlardan birisi Pascal dediğimiz bir düşünür. Burada tarihçeden de göreceğiniz üzere 17. asırda yaşamış bir düşünür. E, matematikçi... Yani daha önceki derslerde değindiğim Clifford da matematikçi, Pascal da matematikçi. Muhtemelen efendim diğer e, Pascal teorimini hatırlayacaksınız. Matematik dersinizden vesaire bu ölçüde etkili olmuş bir isim. Bazı görüşleri açısından Pascal ile Gazali arasında zaman zaman karşılaştırmalar yapıldığı da e, ona da işaret etmek isterim. Evet. Arkadaşınızın sorusunu şimdi gördüm. Stoist ne demek hocam diye. Stoacı arkadaşlar. Özellikle Roma döneminde Stoacı bir felsefe anlayışı söz konusu. Roma döneminde Sto stoa dediğimiz Revaki Yun olarak İslam dünyasında bilinen bir felsefi yaklaşım. Roma dönemindeki Helenist dönemdeki bir felsefi yaklaşım. Şimdi tekrar kaldığım yerden devam edersem Pascal'ın bize önerdiği şöyle bir şey söz konusu, çok temel iki tane kavramı var Pascal söz konusu olduğunda. Bunlardan birisi diyor ki e, filozofların tanrısı ile e, dinin tanrısını birbirinden farklı gören bir yaklaşıma sahip. Şöyle ki... E, Aristo'nun tanrısı, Platon'un tanrısı veyahut da kendisinin önceki filozofların ortaya koymuş olduğu tanrı ile İbrahim'in, İsmail'in ve İshak'ın tanrısının farklı olduğunu söylüyor. Bu temel yaklaşımın yani niye böyle bir farklı olduğunu ifade ediyor dersek, bu genelde din felsefesine yönelik eleştirilerden birisidir de akıllın ortaya çıkardığı bir tanrı tasavvuru ile, akılla ortaya çıkmış olan bir tanrı kavrayışı ile yine dinin takdim ettiği tanrı kavrayışının ve tanrı tasavurunun birbirinden farklı olduğunu söylüyor. Çünkü akıl daha yüce, belki daha donuk belli bir anlamda, daha farklı bir tanrı tasavvuru öneriyor Paskal'a göre. Din ise daha farklı bir tanrı tasavuruna yer vermiş oluyor. Bu ayrışmanın Paskal açısından, gerekçelerinden birisi şöyle bir ayrıma dayanıyor. Kalbin... Aklın bilmediği gerekçeleri vardır diye çok beylik bir ifadesi var. Yani kalbin öyle gerekçeleri vardır ki aklın onlardan haberi bile yoktur. Bir başka ifadeyle akıldansa... Aklın hakikatlerindense, rasyonel matematiksel hakikatlerindense kalbin daha ziyade sezgiye dayanan, duyguya dayanan yahut da belli bir anlamda sevgiye dayanan yani çünkü akıl belli bir anlamda soğukluğu, mesafeliliği, eleştirelliği ifade ederken kalp burada daha ziyade duygusallığı, Empatiyi, sevgiyi, efendim, sıcaklığı ifade ediyor. Her iki arasında temel bir ayrışma noktası. Pascal'ın söyleyeceği şey, dini hakikatlerin akli değil de belli bir anlamda kalple, efendim, temelden bağlantılı olduğunu söylüyor. Bu temel onun düşüncelerinin yaslı olduğu temel bir perspektif. Buna paralel olarak bize önerdiği şeylerden birisi, bahis dediğimiz bir şeyi öneriyor, bir tavrı öneriyor. Bilmiyorum. Ee, acaba aranızda böyle bahis oynayan, iddia oynayan arkadaşlar var mı? Ee, i̇ddia falan oynuyor musunuz arkadaşlar? Belli olmaz yani. Erkek arkadaşlar var mı bilmiyorum yani. Hani bayan arkadaşlarda böyle e, bakıyorum. Maşallah. MPC bir bayan arkadaş var yani. <gülüyor> bakıyorum evet. Bir Recep Bey var, Osman Bey var görebildiğim kadarıyla. Evet birkaç tane erkek arkadaşımız var. Onun dışında e, ağırlık efendim. E, Allah artırsın evet Yasin Hanım. <gülüyor> Yasemin Hanım'a diyeyim. Peki Pascal'ın bahisle alakalı söylemeye çalıştığı şey şu arkadaşlar. Diyor ki e, çok meşhur bir e, argüman bu. ilginç de bir argüman. Diyor ki bir, bir, bir bahis oynanalıyor diyor. Bu bahis de şudur. Tanrı vardır diyenler bir tarafta, Tanrı yoktur diyenler diğer tarafta. Bir iddia oynanalıyor. Yani e, buradaki ifadeyle söylersek diyor ki Allah vardır ya da yoktur diyenler. İki tane bir, iki tane taraf var, iki tane bahse girişen, bahse tutuşan iki tane taraf var. Peki hangi tarafa meyredeceğiz? Diyor ki Pascal, akıl bu konuda karar veremez diyor. Yani aklı belli bir anlamda yetersiz görüyor. Bunun temel gerekçelerinden birisi de şu. Kendisi diyor ki evrene her ne vakit baktıysam aklen, rasyonel olarak beni nihai anlamda ikna eden bir yeterli kanıta ulaşamadım diyor. Şunu söylemek isterim size. Burada bir parantez açmak istiyorum müsaadenizle. bir Fideistlerin en temel argümanlarından birisi, imancıların en temel argümanlarından birisi şu arkadaşlar. Önceki derste vurguladığımız delilciliğin, istidlalin bir başka ifadeyle inançlarımızla ilişkin delil arayışının herhangi bir nihayetinin olmadığı. Yani nereye kadar biz delil arayacağız? Nereye kadar bu arayışı sürdüreceğiz? Yani Pascal'ın dediği şey şu, akılla hareket ettiğimizde bunun sonu yok. Yani bir... Bir tahkik bir başka tahkik bir delil bir başka delil sürekli e, tahkik edilecek sürekli gözden geçirilecek bir takım e, durumlar söz konusu. Hatta size küçük bir fıkra anlatmak isterim temelle alakalı. E, deniliyor ki temel e, hayatının fıkra bu ya hayatının sonuna kadar bekar kalmış. Arkadaşları demişler ki ya artık hastalanmış yatağa düşmüş. Ya temel gel hiç çoktan hayatının sonunda evlendirelim ki sana bakacak bir hayat arkadaşı olsun falan demişler. Temel ne dese beğenirsiniz demiş ki durun uşaklar bu iş aceleye gelmez demiş. Yani fideistlerin en temel argümanı buna benzer bir yönü var. Yani sürekli delil sürekli delil sürekli istidlal ve bunun bir yerde durması lazım işte benzer bir şekilde pas kallıyor ki buna nihayet olmadığından dolayı bununla paralel olarak da ömür dediğimiz şey sınırlı ve bütün bir ömrünüzü sizin sürekli olarak arayışta aramaya çalışarak geçirmeniz de belli bir anlamda bir karara varamadan, Efendim geçirmeniz de belli bir anlamda kendi içerisinde bir risk barındırıyor. Yani bir yerde karara varmanız lazım ve o kararla birlikte bir hayat yaşamanız lazım ki o hayat üzerinden sorumlu olabilirsiniz. Toparlayarak söylersem e, Pascal'ın söylediği şey aklın, salt aklın bu iddiada tanrı vardır yahut da yoktur şeklindeki bir iddiada karar merci olamayacağını. Peki akıl bu şekilde karar merci olamazsa ne yapacağız, nasıl karar vereceğiz diye baktığımızda diyor ki Pascal bahse gireceğiz, bahis oynayacağız. Yani şu, her iki taraf bize ne vaat ediyor, onlara bakalım. Diyor ki, onun söylediği şey, eğer siz Tanrı vardır şeklindeki bir iddianın tarafında olursanız, bunun tarafında bahse girerseniz size ebedi bir saadet, ebedi bir mutluluk, efendim, işte cennet ve onunla alakalı bir takım, vaatler sunuluyor. Buna karşın yoktur tarafında bahse girerseniz öte dünya zaten yok. Dolayısıyla sadece sınırlı olan fani bir dünya söz konusu. Pascal diyor ki ben Tanrı vardır şeklinde bir iddiaya inansam kaybedecek bir şeyim yok. Yani öte dünyada olmasa da ...böyle bir hayat olmamış olmasa bile... E, ...yine bu durumda da kaybedecek bir şeyim yok. Peki ya yoktur tarafında iddiaya girerseniz... E, ...bu takdirde kaybedecek çok şeyiniz var... ...ebedi bir felaket söz konusu olmuş oluyor. Tabiatıyla e, önceki derste söylediğimiz Clifford'ın tam aksine... ...yani ilkeler değil de pragmatik nedenler... ...yani sonuçlar, sonuca bakarak... ...sonucun bize verdiklerini... ...sonucun bize sunduğu efendim bir takım noktalara bakmak suretiyle bir karar vermemizi karardan ziyade bir bahis türünde bir bahis oynamamızı bir bahse girmemizi burada bize öneriyor. Çünkü bu oyunda efendim akıl herhangi bir tercihte bulunmaya bizim bizi bulunma konusunda bizi herhangi bir tarafa yönlendirmekte yetersiz görünüyor. Şimdi genelde bu yol bu türden bir yol. Şunu söylemek isterim. Ee, hani işin başında tercih edilecek yollardan birisi olmasa bile belli bir anlamda... ...diyelim ki bütün yolları denediniz, bütün akli yolları denediniz de... ...yine de karar vermekte zorlanıyorsunuz. Agnostikseniz, hangi tarafı seçen falan şeklindeki bir kararsızlık içerisindesiniz. Bu kararsızlığınızı üzerinizden atmak açısından kullanılabilir... Bir, bir şartla yani hani yoksa işin başında e, tercih edilecek bir yol kesinlikle değil. Çünkü bu türden bir bahse girdiğinizde herkes bu türden bir bahse giriyor. O zaman Hristiyanlıkla İslam'ın yahut da İslam'la bir paganizmin bir ayrıldığı nokta kalmaz. E, burası çok açık ve seçik. Bu, buna niye belli bir anlamda kapı bırakıyorum yalnız e, niye açık kapı bırakıyorum diye sorarsanız özellikle bakın hemen Osman arkadaşımız buraya efendim almış Hazreti Ali'nin hem de İhya'ya efendim referansla söylemiş maşallah e, pek maşallah hakikaten e, Osman Bey sırasını bekliyordu ya eğer senin dediğin doğru ise hepimiz kurtuluruz fakat eğer benim dediğim doğru ise o takdirde ben kurtulurum ama sen, çok güzel tebrik ederim. Ee, Osman Bey. Ben de tam söyleyecektim. Ağzımdan aldı tabiri caizse. Merak eden arkadaşlar varsa e, Pascal'ın bu bahsi ve Hazreti Ali ve İslam düşüncesi içerisinde onun yansımalarıyla alakalı Mehmet Bayraktar Hoca'nın insan yayınlarından çıkmış çok güzel bir çalışması var. Mehmet Bayraktar e, Pascal'la alakalı bir çalışması insan yayınlarından çıkmış. Özellikle onun İslam düşüncesinde sadece Hazreti Ali ile değil Ebu Ala Mağarri ve başka düşünürlerde de yansıması olan bir şey. Osman Bey'in bu katkısı için de bir kere daha teşekkür etmiş olayım. Toparlayarak söylersem hani tamamen kararsız kaldınız efendim. Tamamen ama bu kararsızlığınız bütün yolları tükettikten sonra, bütün delilleri tükettikten sonra halen bir kararsızlık yaşıyorsunuz. Ve bu takdirde belki tercih edilebilir bir yöntem olarak görünüyor. E bunu ifade etmiş olalım. Bir başka yine bununla efendim bu uzun bir parça burada. E Pascal belli bir anlamda burada tırnak içerisinde olan ifadeler, muarızları bir söyleşi dilinde belli bir yandan da bir diyalog tarzında kaleme alınmış bir metin e, muhatapların eleştirilerini dikkate alan bir yaklaşım söz konusu. Şimdi bunun ardından ee, yine paskalcı gelenekte düşünen William James üzerinden birkaç şey söyleyeceğim. E, William James'ti yine pragmatizm felsefesinin, özellikle Amerikan felsefesinin önde gelen isimlerinden birisi. Hemen buradan bir alaka rahatlıkla kurabilirsiniz. William James açısından da e, pragmatik durumlar daha fazla sonuç ...ce giden yol, sonuçtaki verilecek durumlar daha fazla önem taşıyor. Bu bilim James'in makalesinin başlığı da inanma iradesi. Bu inanma iradesi doğrudan Clifford'ın inanç ahlakıyla alakalı olan bir metin. Yani onunla hesaplaşan belli bir anlamda Clifford'ın inanç ahlakındaki bir takım temel görüşlerinle efendim, eleştiri mahiyetinde olan bir metin. Burada neler söylüyor inanma iradesi kavramsallaştırmasında neler söylediğini birazcık bakalım. Buradaki en temel kavram arkadaşlar nasıl ki Clifford'da inanç ahlakında ahlak kavramı belirleyici bir rol oynuyorsa burada bilimciliğimizde de inanma iradesi kavramsallaştırmasında irade kavramı önemli. Yani irade ile inanma arasındaki bağlantı. Yani İrademizi kullanmak suretiyle elde ettiğimiz inançlar, irademizle yaptığımız seçimler, irademizle kabul ettiğimiz hakikatler e, kısaca diyebiliriz. Bunu söylerken bir takım kullandığı kavramlar söz konusu. E, şunu ifade edeyim, hazır bu akşam e, bayan arkadaşlar da Bayanların seçim yapma konusunda benim çok fazla gözlemim yok ama seçim yapma konusunda zorlandıklarını biliyorum, kararsız olduklarını biliyorum. Yani şunu mu yapsak, bunu mu yapsak, onu mu alsak, bunu mu alsak falan. E belli bir anlamda misin? bu makalesinin en temelde hesaplaştığı, merkeze aldığı kavramda bu türden bir seçme kavramı. Yani nasıl seçelim? Biz İslamımı seçelim, Hristiyanlığımı seçelim, inanmayı mı seçelim, inanmamayı seçelim. Bu seçimlerimizi nasıl gerçekleştiririz? En temelde söyleyeceği argümanlardan birisi şu: Clifford'in yolunu takip edersek, yani kanıtları efendim deliciliği takip edersek e, bu seçimin sürekli erteleneceği sürekli geç kalacağı sürekli bir efendim e, bu seçim karar verme noktasına gelemeyeceğimiz şeklinde bir eleştirisi var. Buna karşın söyleyeceği bir başka argümansa e, bu işlerin aceleye gelmesi gerektiği yani bir taraftan hayat kısa. Gerekti, aceleye gelmesi gerektiğini söyleyecek bunu yaparken de verdiği bir takım örnekler var onların bir kısmını açacağım şimdi size diyor ki inancımızla ilgili bir inancı hipotez olarak düşelim, düşünelim diyor Efendim bu hipotezlerin de ölü ve canlı versiyonlarının olacağını söylüyor ölü hipotezler var efendim canlı hipotezler var yani tanrı vardır tanrı yoktur ifadeseli düşünelim bunların hangisi ölüdür hangisi canlıdır şeklinde bir kavramsallaştırma yapıyor. Ardından da diyor ki, iki hipotez arasında yapılan seçime seçenek diyelim. Yani ve bu seçeneklerin de türleri olduğunu söylüyor. Diyor ki, birisi canlı ve ölü seçenekler vardır diyor. Zoraki ve kaçınılabilir seçenekler var diyor. Önemli ve önemsiz seçenekler vardır diyor. Şimdi ne demektir önemli ve önemsiz, zoraki ve kaçınılabilir seçenekler meselesi hakkında buna dair birkaç örnek vereceğim size şimdi zoraki ve kaçınılabilir seçeneği söyleyelim bu iki iki numaradan size başlayacağım belki kavraması daha kolay olan yani bilimciyimizin ifade ettiği temel noktayı daha iyi yakalayabileceğimiz bir örnek sunuyor bize bilmiyorum nerede oturuyorsunuz ben Fatih'te oturuyorum İstanbul Fatih'te oturuyorum Fatih'in büyük bir caddesi var efendim kıyafetçiler çok fazla var Efendim düşünün ki kendinize bir eşarp alacaksınız sırayla e, geziyorsunuz dükkanları işte tek bir giyime gidiyorsunuz Tuğba giyime gidiyorsunuz Aker eşarpa gidiyorsunuz efendim Armini'ye gidiyorsunuz falan ama bir türlü efendim e, aradığınızı bulamıyorsunuz. Peki diyor ki bize bildiğimciğimiz bu zoraki bir seçenek midir kaçınılabilir bir seçenek midir diye baktığımızda karar vermekte zorlanıyorsunuz. Diyor ki bu kaçınılabilir bir seçenektir. Yani bundan nasıl kaçınabilirsiniz? Tamam bugün alma, almayabilirsiniz. Yani eşarp almak sizin için bir zorunluluk değil. Almaktan vazgeçersiniz. Ne bileyim erkek arkadaşlar için söyleyelim. Yani işte Pierre Cardin çorap mı kullanacaksınız yoksa çarşamba pazarından mı kendinize bir çorap alacaksınız? Karar veremiyorsunuz ama sorun yok diyor. Bu sizin açınızdan zorlayıcı bir seçenek değil. Kaçınabileceğiniz bir seçenek. Ama Tanrı vardır yahut da yoktur dediğimizde bu kaçınabileceğimiz bir seçenek değil. Yani mesela burada verdiği örnekler üzerinden yine devam edersek bu, bu kaçınabileceğimiz bir durum değil. Yani zora gibi seçenek. Mutlaka bir yeri seçmek zorundasınız. Hatta hiçbir yeri seçmediğiniz, hiçbir tarafı, bu hipotezin hiçbir tarafını seçmediğinizde bile aslında bir yeri seçmiş oluyorsunuz belli bir anlamda. Mesela önemli veya önemsiz seçenekler var. Nedir bunlar? Verdiği örneklerden birisi. Diyelim ki ben size... Buradaki verilen örnek üzerinden kutup noktasına ilk defa diyelim ki söz gelimi e, dünya tarihinde ilk defa kutup noktasına çıkacağız. Veyahut da ilk defa ayağa da, ayak basmış olacağız. Aranızdan birine diyorum ki mesela Osman Bey, Osman Bey böyle bir e, keşif gezisine benimle eşlik eder misin beraber gidelim mi falan diyorum. Bir, bir seçenek sunuyorum. Bu seçenek önemli bir seçenek. Osman Bey'e katılmadığında... ...katılmayabilir mi? Katılmayabilir. Ama katılmadığında önemli bir şeyi kaçırmış olur. Önemli bir fırsatı. Bir kere olacak bir şey, bir daha olmayacak. Dolayısıyla yine burada James'in söylediği şey... ...yaşam içerisinde önemli ve önemsiz olan seçenekler var. Yani benzer bir şekilde inanç dediğimiz şey, inanma dediğimiz durum önemli bir durum, önemli bir seçenek ee, ve onu mutlaka bir tercihte bulunmalıyız. Onu kaçırdığımızda, mesela yaşam söz konusu olduğunda ikinci kere dünyaya gelmeyeceğiz muhtemelen, bir kere geleceğiz ve bu bir kere geldiğimizde bu inanma durumunu, bir hakikate inanma, bu hipotezlerden birini seçme durumunu sürekli ötelemek, sürekli tehir etmek, ister argüman söz konusu olsun, isterse tahkik. ...süreci Dolayısıyla olsun sürekli geciktirmek belli bir anlamda e, sağlıklı görünmüyor Peki bir daha önemlisi olan yine kılıf şeyin söylediği bilineceğimin söylediği şey canlı veya ölü seçenekler var nedir canlı veya ölü seçenekler mesela e, tanrı vardır Tanrı yoktur seçenekleri diyelim ki burada asıl vurgulamak istediği şey bu ama ben size bir başka bir yerden örnek vereyim diyelim ki uzayda yaşam vardır önermesini düşünelim. E, Ve hatta uzayda yaşam yoktur önermesini düşünelim. Bu mesela bizim için son derece sıradan bir e, şey olabilir, son derece sıradan bir efendim e, seçenektir. Buna karşın e, bütün hayatını, bütün yaşamını astronomiye vermiş bir kişi açısından bakarsak, fevkalade önemli bir seçenek görünüyor. E, tabiatıyla. E, Burada canlı bir seçenekle karşı karşıyayız. Tanrı vardır veyahut da yoktur dediğimizde. Diyelim ki yine Clifford'ın verdiği başka örnekler var ama ben size biraz politik bir örnek vereyim. Diyelim ki e, paralel yapıdan yana olun veyahut da paralel yapı karşıtı olun şeklindeki bir önermeyi düşünelim. Muhtemelen aranızdan bazıları için canlı bir seçenek olacaktır. Başkaları için de ölü bir seçenek olacaktır. Toparlayarak söylersem diyor ki e, bize bildireceğimiz özetle. Eğer bir seçenek canlı ise ve zoraki ise ve önemli ise ben bu seçeneğe hakiki bir seçenek diyorum. Hakiki bir hipotez diyorum. Ve böyle bir hakkın böyle bir inanma hakkının böyle bir inanma iradesinin Clifford'un dediği türden sırf bir delilcilik için efendim sırf sürekli bir tahkik etmiş olmak için sırf inanç ahlakı gibi bir gerekçeden dolayı böyle bir hakkın efendim böyle bir seçimin ertelenmemesi gerektiğini askıya alınmaması gerektiğini söyleyecektir. Çünkü e, biz inanma durumunda canlı olan zoraki olan ve önemli olan bir seçenekle karşı karşıyayız. E, ve bu, bu mutlaka yapılması gereken e, bir seçenek. Şimdi yine Clifford örneği üzerinden devam edersek, buradaki söylenebilecek yine en temel fideistler tarafından, imancılar tarafından, aklın, dinin Din içerisindeki önemine ve rolüne ilişkin yapılan vurgularda en fazla söylenen hususlardan birisi aklın yetersizliği olacaktır. Yani aklın zayıf kaldığı yerler olacaktır. Ve bununla alakalı yine söylenen getirilen eleştirilerden birisi de efendim e, ve burada aynı zamanda velimci de söylediği hususlardan birisi düşünce tarihi içerisinde Clifford'un dediği tarzda bir konsensusun, ...felsefeciler arasında, rasyonelistler arasında... ...kurulamamış olduğu, Yani bunlar iyi güzel idealler diyor. Yani. Sürekli olarak efendim... ...bir takım hakikatlere sahip olmak... ...sürekli olarak delil ve istidlal peşinde olmak... ...efendim sahip olduğumuz inançları... ...akli olarak temellendirmek güzel idealler ama... ...bu idealler düşünce tarihi içerisinde... ...ne kadar gerçekleştirilebilmiş, ne kadar... ...karşılığını bulmuş idealler diyor. Yani sadece ideal olarak kalmış. Çünkü... Clifford'un özellikle bize uyardığı şey idi, Yani delilsiz hareket edersek hata yapma riskimiz söz konusu. Yanlışa düşme gemici örneğinde olduğu üzere bir riski söz konusu. Ama William James diyor ki, Clifford'un örneği şuna benzer diyor. Mesela bir asker düşünelim. Kumandan var. komandan askerlerini efendim, ölürler korkusuyla efendim, sürekli olarak savaşa girmekten geri tutuyor. Oysa yani buradaki temel şey şu, ikilem şu, eyleme geçmek ve sırf düşüncede kalmak, sırf nazarıyatta kalmak ve sırf ameliye olmak arasında bir gerilim söz konusu. William James diyor ki, yani Clifford'ın dediği tarzda bir birincilik ve rasyonalizm bizi sürekli eyleme geçmekten alıkoyan, Engel gibi duran, sürekli olarak bir arayış yarı içerisinde bizi bırakan bir durum söz konusu. Ama buna karşında bütün bir ömrünüzü böyle geçiremezseniz, askerseniz bir şekilde e, hata riskiyle beraber, yanlışı düşünme riskiyle beraber e, mutlaka bir eylemde bulunmanız lazım şeklinde örnekler vermiş oluyor. Bunların toparlayarak söylersem, bunların bir kısmı kendi içerisinde efendim anlaşılabilir, haklı olan tarafları var mı? Bir kısmının var ama şunu net bir şekilde söylemek isterim. Burada sunulan gerekçelerin hiçbirisi efendim delil aramaya evidensiyelizmi tamamen çürüten onu bütünüyle yok saymamıza efendim yetecek seviyede güçlü argümanlar değil kanaatimce. Yani burada yapılan vurgulardan birisi evet kuşkusuz akıl olduğu kadar insanın kalbi de var, duyuları var ama bu e, Akla karşın sırf kalbi önemsediğinizde, sırf kalbe yer verdiğinizde de bir başka açmazın içerisine düşmüş oluyorsunuz. İnsan serapa, akıl ve duygu varlığı değil ikisi birlikte bir bedenle bir araya gelmiş. Dolayısıyla daha sağlıklı yaklaşımın belki salt katı akılcılık veyahut da sırf duygudaşlık değil de bu ikisinin arasını bulan ama nihayetinde bunların birisine de bir öncelik vermek lazım. Nihayetinde duygulara değil de mutlaka aklı tercih eden ki İslam'ın en temel ayrıştığı, en temel vurguladığı noktalardan birisi burası olarak görünüyor. Şimdi Murat Bey'e söyleyelim. Evidensiyelizm delilcilik demekti arkadaşlar. Evidence dediğimiz delil meselesiydi. Murat Bey bizi duymayabilir. Murat Bey'e rica edelim buradan yazıyla. Ama bakayım ben yazı yazabilecek miyim? Şöyle ben burada şu an yazı yazamıyor gibi görünüyorum ama Murat Bey'e bir yazarsanız arkadaşlar size slaytı değiştirmesi için onunla konuşmuştum ben ders öncesinde. Evet bir taraftan ben de sizin yazdığınız notlara bakayım. Evet hocam karar vererek bir yola girip hem arayışımıza devam edemez miyiz demiş Osman Bey. O da olabilir yani bir yerde. Hala yani bir seçenek değil. Evet Evet, e, bakalım Murat Bey sizi duyacak mı bakayım, e, hızlıca da ona da bir çağrı atmış olalım hem. Evet Murat Bey bizi dinliyormuş zaten. E, <gülüyor> Evet, burada yine kaldığımız yerden aynı bahse devam ediyor olacağız. Yine bu fideizm meselesine devam ediyor olacağız. Burada da son olarak sizinle fideizmde modern dönemde en fazla kullanılan, yine William James ile belli bir anlamda ortak noktaları olan, Pascal'la ortak noktaları olan bir düşünülere ve onun görüşlerine belli bir açıdan yer vermiş olacağız. Dersin tamamlarken de tartışmayı açık bırakmayacağız. Bir yerde de tamamlayacağız. Benim tamamlayacağım yer arkadaşlar eleştirel ve ölçülü akılcılık olacaktır. Yani salt, aklın güvenini, efendim mutlak bir güven değil de eleştirel bir güven, eksik kaldığı, tökezlediği, zaman zaman sorunlu olduğu yerler kuşkusuz var. Ama bu onun gücünü inkar etmek için yeterli değil. Yani genelde geçen ders söylemiş miydim size bilmiyorum ama İbn-i Rüşt'ün söylediği bir ifade var diyor ki felsefe ve hikmet yolunun kullanılmasına dair, eğer diyor birisi diyor çocuğun bir çocuk düşünelim su içerken boğuluyor. Bir çocuk su içerken boğuldu diye siz diyor kalkıp bütün çocukları su içmekten alıkoyar mısınız? Ha, elbette ki hayır. Kuşkusuz akıl söz konusu olduğunda da zaman zaman tökezlediği zaman zaman sorunlu olduğu haller var. Ama kesinlikle duygu ve akıl ikileminde, kalp ve akıl ikileminde önceliğin, Mutlaka akıldan yani olması zarureti söz konusu. Bunlar yer değiştirdiğinde de bir takım problemler ortaya çıkıyor. Ama şunu söylemek isterim. Bu umum açısından böyle bireysel tercihlerimiz söz konusu olduğunda mutlaka bunlar yer değişebilir. Yani siz bireysel tercihlerinizde duygudan yana olabilirsiniz, kalpten yana olabilirsiniz, aklın güvenli olan efendim kuşkuculuğunuz daha yüksek seviyede olabilir. Bireysel seçimler böyle olabilir. Benim sözüm ettiğim burada daha ziyade genel, e, belki Sağlıklı bir ifademi bilmiyorum ama kamu menfaati söz konusu olduğunda mutlaka tercih edilmesi gereken yolun akılcılıktan yana olması gerektiği kuşkusuz bu bahsi işlerken de bir kere daha değineceğim. Aklında kendi içerisinde bir takım sıkıntıları var, sorunları var. Bu nedenle de eleştirel aklın gücüne, mutlak gücüne karşı eleştirel olmak zarureti var ve yeni ölçülü bir akılcılık. ...seçme zarureti var gibi görünüyor. Şimdi bundan önce yine bir fideizm türünü daha... ...birazcık daha farklı, birazcık daha sofistike... E, ...bu metne birazcık e, bakmışsanız hafif e, zorlayıcı olmuş olabilir... ...akademik dili birazcık fazla olmuş olabilir... ...kabul ediyorum ama yapacak bir şey yok yani... ...şimdi tekrar onu düzeltmek için zamanımızda fırsatımızda olmadı... ...birazcık daha teknik e, olan bir tarafı var... ...zararı yok o kadarına da e, aşina olmanızda zarar var şey, zarar var belki, sürçülisan ettik, yarar var diyelim. Burada da yine fideizm meselesi temel kavramımız. Buradaki tartışmalarda ağırlıklı olarak kullanacağımız kavram da gramer kavramı olacak. Hangi nedenle bu gramer kavramının tercih edildiğini, gramer olarak teoloji ve fideizm arasındaki ilişkiyi şimdi açmaya çalışacağım. Çok ağır, ayrıntılı, siz sözünü anlatıyorsunuz. Efendim, Gönül Hanım, sınav sorusu için çok erken bir soru. Sınavı şimdilik sınav, sınav bir şekilde geçersiniz sınavı. Siz işi anlamaya çalışın. Yer yer ayrıntılı olduğu yerler var. Kabul ediyorum. Ama birazcık da gayret etmek lazım. Birazcık himmet edin. Birazcık azimde bulunun. İnşallah gerisi de olur. Öyle zannediyorum. Şimdi burası birazcık teknik kabul ediyorum. Yani evet. Evet şimdi size... Dini epistemoloji, Wittgenstein'ci fideizm meselesi. Bu Wittgenstein, geçen derste hızlıca söylemiştim size. Din felsefesinde bir takım akımlar vardı. Çağdaş, modern dönemde din felsefesinde. Bunlardan birisi de Wittgenstein'cılık demiştim. Dört tane temel yaklaşım vardı. Bunlardan birisini de o oluşturuyor. Wittgenstein bir din felsefecisi de değil doğrudan ama din felsefesini de başka sahaları da etkilemiş bir düşünür. Felsefe tarihinde böyle figürler var arkadaşlar. Hani öyle filozoflar var ki onları biz teorisyen, nazariyatçı filozoflar diyoruz. ...böyle bir nazariye, öyle bir teori geliştiriyor ki... ...o teori ve sosyal bilimlerin hemen hemen her sahasında... ...veyahut da zaman zaman başka alanlarda da... ...kullanılma ve tatbik edilme şansına sahip olmuş oluyor. Wittgenstein'in geliştirdiği felsefe tarzı... ...hem bilim felsefesinde, hem sosyal bilimlerde... ...hem de antropolojide ve aynı zamanda din felsefesinde... ...çok işlevsel olmuş bir e, yaklaşım. Bu yaklaşımın esası gramer kavramında bu gramer kavramı üzerinden açılabilir gibi görünüyor. Şöyle söyleyeyim size, burada açacağım, daha derinlemesine açacağım yerler olacak ama kabaca özet olarak burada en temelde vurgulanma noktayı söylemek isterim size. Şunu söylüyor Wittgenstein bize, iki tane şu, gramer kavramı üzerinden gidelim önce. Gramer ne yapar? Mesela Türkçenin grameri diyelim. Türkçenin gramerine Dikkat edersek insan kullandığı dilin gramerini pek fazla anlamıyor ama İngilizcenin grameri diyelim. Bir gramere uyarsak ne yapmış oluruz? Gramere uyumak arkadaşlar anlamlı cümleler kurmaya imkan vermiş olur. Mesela kapının kolu bir isim tamlaması diyelim. Kolun kapısı derseniz olmaz. Peki niye kapının kolu denmiş de niye kolun kapısı denmiyor diye baktığınızda bunun da çok öyle sadra bu sıralamanın diyelim ki şöyle bir cümle olsun. ...sun, cümle, şöyle, di, ki... ...böyle demiş olsaydım az önceki cümleyi anlamayacaktınız. Ama onu ben Türkçenin gramerine göre o sıralama içerisinde... ...o yapı içerisinde kullandığımda anlamlı bir cümle haline dönüşmüş oluyor. İşte Wittgenstein de diyor ki bize... Dışarıdan baktığımızda onun yaşama formları, yaşama biçimleri olarak adlandırdığı, bazen dil oyunları olarak adlandırdığı, efendim yapılar var. Bu yapıların da her birisinin kendine özel kendi iç gramerleri söz konusu. Kendi iç gramerleri olmasından anlamı şu: Kendi iç mantıkları söz konusu. Siz o kendi iç mantığını dikkate almadığınızda, kendi iç gramerlerini dikkate etmediğinizde, efendim. Bir anlamsızlık içine düşmeyi, yanlış cümleler kurmayı, buradaki tartıştığımız bağlam açısından söylersek de e, bir yanlış yapmayı, yani iman ve akıl örneği üzerinden söylersek, Bitkin İşleyen aslında demek istiyor ki bize, imanın kendi iç grameri var, din söz konusu olduğunda onun bir iç grameri var, iç anlaşılırlık. ...durumu söz konusu, keza e, akıl söz konusu olduğunda veyahut da din ve bilim ilişkisi açısından söylersek... ...akıl ve bilim söz konusu olduğunda bunların kendi iç gramerleri, yani iç anlaşılırlık ölçütleri, e, iç durumları söz konusu, iç makuliyetleri söz konusu. Bunlar dikkate alınmadığında ne olur diye baktığımızda verdiği örneklerden birisi şu... Temel söyleyeceklerimi söyleyeyim. Birazcık daha detaya gireriz. Metin üzerinden de devam ederiz. Söz gelimi size daha anlaşılır bir örnek vereyim. Onun kullandığı ifadelerden birisi dil oyunları kavrama. Şimdi dil oyunları açısından bakarsak diyelim ki futbol örneğin bir başka örnekte basketbol olsun. Şimdi diyor ki evet gençler bizi siz eğer futbolun kurallarıyla basketbolu yargılamaya kalkarsanız bir yanlış anlam ortaya çıkar. Şimdi dışarıdan baktığınızda mesela ikisini gözlemleyelim. Evet ikisinde de topla oynanan oyun olmak itibariyle ikisi aynı. Topla oynanması itibariyle ikisi aynı. Efendim içinde insanların olması ve başka el hareketleri, ayak hareketleri itibariyle paralellikler var gibi görünüyor. Ama daha yakından baktığınızda daha derinlemesine baktığınızda efendim onun iç kurallarının farklılaştığını görürsünüz. Çünkü birinde el hareketi başka bir anlam var, diğerinde bir başka anlamı söz konusu. Bir bizzat elle oynanan birisi, efendim elle oynanması durumunda taç olan ve altta faul olan bir başka duruma sebebiyet veriyor. Yani. Ve Bitgenç den demek istiyor ki bize, iman ve akıl söz konusu olduğunda bu her iki yapının kendi iç anlaşılırlık ölçütleri vardır. Bu ölçütlerin dışına çıkıldığında, akılla imanı yargıladığınızda ya da tersi, imanla aklı yargıladığınızda efendim, bir takım anlaşmazlıklar, az önceki verdiğim örnekte bir takım çatışmalar ortaya çıkar. E peki ne yapalım? Yani bunları karşılaştırmayalım mı diye baktığımızda, Wittgenstein diyor ki e, filozofların, felsefe yapan kimselerin e, bu görünüşteki benzerliklere dayanarak, efendim bu tarz kesişmeleri yapmaması lazım. Özetle dediği şey bu. Gramer kavramının bir başka vurgulanması gereken özelliklerinden birisi de, e, mesela az önceki dediğim, e, işte kapının kolu, kolun kapısı örneğinde olduğu üzere, bu sıralamanın makuliyeti yok. Yani, e, gramer kavramının bir başka ifade ettiği şey, keyfilik. Yani her sistemin keyfi olarak, yani başka sistemler açısından keyfi olarak görülebilecek bir takım özellikleri olduğunu ve bunlara yine efendim riayet edilmesi gerektiğini söylüyor. Bunu söylerken de efendim Wittgenstein'in kullandığı bir takım kavramlar var. Bunlara dair efendim yaptığı bir takım analizler var. Bunların bir kısmının detayına girebiliriz. Doğrusunu söylemek gerekirse çok hızlıca söylediğim bu kavramsallaştırma ve bu temel çerçeve kuşkusuz belli bir anlamda önemli. Niçin önemli diye sorarsanız çünkü modern dönemde öyle bilim adamları var ki, öyle filozoflar var ki bunlar bütünüyle efendim bilimin performansını dinden bekliyorlar. Yani dine de bütünüyle bilim gibi yaklaştığınızda Dini ifadeleri de bir bilim dili gibi yaklaştığınızda problem ortaya çıkıyor. Kuşkusuz dininde kendi iç mantığı söz konusu ve hatta din içerisinden de bilime din gibi yaklaştığınızda bir başka problem ortaya çıkmış oluyor. Yani Wittgenstein'in bu anlamdaki tahlilleri ve analizleri ve belli bir ölçüden kuşkusuz anlamlı ve işlevsel olduğu yerler var. Ama bu ayrımın, bu temel ayrımın vurgulanması bunların bir zaman sonra birbirlerine hiç benzemediği, tamamen birbirlerinden farklı olduğu şeklinde bir söyleme dönüştüğünde de problem oluşuyor e, ve belli bu anlamda efendim e, işimizi çözmüyor. Şimdi derin gramer kavramına bak Emine arkadaşınız birazcık bakmış. Tam derin gramer ve yüzey grameri dediğimizde tam da Wittgenstein'in söylemek istediği şey bu. Yani e, yüzeysel olarak baktığınızda, diyelim ki futbol ve hand, şey, basketbol oyunu tekrar düşünelim, yüzey gramer açısından baktığınızda benzer görünüyorlar. Toplar var, oyunlar var, kişiler var, kurallar var. Ama derin gramer açısından, altta işleyen yani daha derin temel e, kurallar açısından baktığınızda efendim durum farklılaşıyor. Yani e, Wittgenstein'in en temelde söylediği şey, felsefi sorunların din felsefesi içerisindeki sorunların veyahut da iman ve akıl çatışmasının salt yüzey gramerine bakmaktan kaynaklanan sorunlar e, dolayısıyla olduğunu söylüyor. Yani derin gramerine bakmak bize ne tür bir yarar sağlayacak diye söylerseniz sorarsanız e, o derin gramerine baktığımızda her iki sistemin nasıl birbirinden farklı kurallar ve iç mantıkları açısından işlediğini fark edersek e, bu defa Sorunların üstesinden gelebileceğimizi bir takım sorunların sorun olarak görünen durumların efendim ortadan kalkacağını söylüyor. Mesela graner ne yapar? Herhangi bir şeyin ne tür bir nesne olduğunu söyler. Yani biz teoloji yaptığımızda ne yapıyoruz? Din felsefesi yaptığımızda ne yapıyoruz? Bilim yaptığımızda ne yapıyoruz? Yani bir gençlerle söylediği şey biz bilim yaptığımızdaki etkinliğin aslında e, din felsefesi yaptığımızdaki etkinlikten ayrıştığı, bunların farklı türden etkinlikler olduğunu efendim e, grameri kavrarsak e, bunun daha fazla aşikar olacağını söylüyor. Mesela onun söylediği şeylerden birisi. Diyelim ki Tanrı vardır ifadesini düşünelim. Şimdi burada bir vardır ifadesi var ama mitolojide tek boyunuzlu atlar vardır. Burada da bir varlık cümlesi var. Wittgenstein'in dediği orada bir nesne da da bir var var. Diyor ki dışarıdan bakıldığında bu var ifadelerinin her üçü de benzer gibi görünüyor yüzey gramer açısından. Ama derin gramerine baktığımızda Bunların her birinin kullanıldığı, orada bir nesne vardır dediğimizde efendim kullanıldığı realist bağlam ile, tanrı vardır cümlesindeki dini bağlam ile, mitolojide tek boyuzlu atlar vardır dediğimizdeki e, cümlenin kullanıldığı mitos dili içerisinde bunların e, kullanım alanları, bunların efendim söylemeye çalıştığı şeyler birbirinden farklılık arz ediyor. Keza, diyelim ki şöyle bir ifade kullanmış Dünya yerden 90 milyon mil uzaklıktadır... diyelim Dünya yerden sadece 20 mil uzaklıktadır... diyen kişiler arasında bir çelişme olabilir diyor. Ama diyor ki yeş gelirlerinin yüzde 1 işte 100 bin sterlin olduğunu söyleyen kişiyle 50 bin sterlin olduğunu söyleyen kişi arasında bir çelişme olabilir. Çünkü söylemeye çalıştığı şey burada şu yani bakın milyon mille aynı dili kullanıyor bir insanlar. Efendim, buradaki çatışma da ihtilafta da aynı dil kullanılıyor. Efendim, oysa e, diyelim ki buradaki verdiğim örneği düşünelim. Faul ile handball dilini kullandığımızda farklı gramerler kullanılmış oluyor. Bunların arasında bir çatışma olamaz diyor. Yani demek istediği şey şu, imanla akıl arasında çatışma olabilmesi için öncelikli olarak bu her ikisinin de aynı gramerde olması gerekirdi. Yani diyelim ki milyon mil ifadesini bir ölçü biriminde bir başka ifadeyle şuradaki örnekte olduğu üzere nasıl ölçü biriminde bir ortaklık varsa, para biriminde bir ortaklık varsa ve dolayısıyla bu nedenle aralarında çelişme olabiliyorsa benzer bir şekilde diyor ki bitkin işte aynı imanla akıl az, aynı gramlara ait olsalar da aralarında çatışma olabilirdi. Aynı gramlara ait değiller. Efendim tabiatıyla bunların aralarında bir çatışmanın olması da en azından onun açısından, gramer açısından e, mümkün değil e, diyor Wittgenstein'in yine efendim, e, söylediği vurgulanabilecek şeylerden birisi. Bu temel özetle e, metni bir kere daha gözden geçirirseniz e, birçok no e, eksik kalan noktanın daha anlaşılırabilir bir hal aldığını fark edeceksiniz. <gülüyor> Mesela burada ilginç bir örnek var. Hatırlayacaksınız. E, Alaaddin'in lambası e, örneğinden hatırlayacaksınız. Onun Alaaddin'in lambası aslında sihirli lamba falan değildi. Uzay zaman çevrimi yapabilen ve termodinamiğin ikinci prensibine göre çalışan bir araçtı desek. Yani ne yapmış oluruz? Şimdi diyelim ki Alaaddin'in hikayesi var. Burada Alaaddin'in lambası var. Masal dilini... Şimdi masalın gramerini bir başka ifadeyle bir masal dili içerisinde bir masal grameri içerisinde kullanılan bir ifadeyi siz bilim diline çevirdiğinizde ne yapmış oluyoruz? Belli bir anlamda saçmalamış oluyoruz aslında. Yaptı diyelim ki büyücü Alaaddin milattan M.Ö. 767 yılında karşılaştı. O zaman Alaaddin 9 yaşındaydı desek. Şimdi buradaki sorun şu. Siz masal dilini ne yapıyorsunuz? Ee, Tarih diline çeviriyorsunuz. Masalın gramerini tarihin gramerine çevirmiş oluyorsunuz. E, bu bir anlamsız kendi içerisinde efendim e, yamalı bohça türünden bir şey dönüşmüş oluyor. Şimdi şunu söylemek isterim. Yani e, bu, bu, bu vurgu yani e, şimdi bu ilişkileri kurmak işi kolay bir şey değil arkadaşlar. Yani iman ve akıl ilişkisini tesis etmek kolay bir şey değil. Fazla yapacağınız vurgu imanla aklın eşitlenmesini eğer bizi götürüyorsa bir, bir problem. Burada Wittgenstein'ın yaptığı vurgu bu türden bir vurgu. Yani bilim diliyle din dilini, bilimin iç mantığıyla dinin iç mantığının dikkate alınmaması, bu türden çatışmaları, bu türden efendim tırnak içerisinde zırvaların ortaya çıkmasını sebebiyeti verebilir. Bu dini anlamda da böyle. Yani öyle arkadaşlarımız oluyor ki bazen özellikle bilimsel tefsir söz konusu olduğunda ayet-i kerimeyi çok farklı bir dil içerisinde kullanmış oluyoruz. Bu, ama bu böyle hiç yapılmaz demek de kendi içerisinde problemli gibi görünüyor. Niçin diye sorarsanız, e bunların hiç arasında ilişki olmaması demek, bunların hiç kesişmemesi demek de bir başka sorun. Yani bunları birbirini eşitleyen, bunların eş değeri olarak gören yaklaşım ile e, bunları tamamen radikal bir şekilde birbirinden ayrıştıran yaklaşım da kendi içerisinde sorumlu gibi görünüyor. Yani demek ki demeye çalıştığım şey şu, Wittgenstein fideizmin anlamlı olduğu, Vurgusunun yerinde olduğu durumlar var ama bütün bu durumlar yine bunları Efendim birbirinden ayrıştırmaya bunları Efendim tamamiyle birbirine değmeyen temas etmeyen Efendim alanlar olarak da görmemeye sebebiyet vermemeli bunu özellikle vurgulamak isterim Şimdi son bir şey daha söyleyeceğim size bu meseleyle alakalı. Ondan sonra da genel değerlendirmeye geçeceğim. Şimdi Wittgenstein'in çok sayıda yorumcusu var. Çok sayıda takip eden onu, büyük usta olarak görünen, görünen bir filozof. Bilim felsefesinden, antropoloji alanından, efendim sosyal bilimlere varıncıya kadar. Burada e, vurgulanan bir, şey, bir yer söz konusu. Şimdi... Bunayı özellikle işaret etmek isterim. Diyor ki Wittgenstein'ın hani söylediği bu dil oyunları kavramsallaştırmasının ve gramer kavramsallaştırmasının nasıl bir epistemik açıdan efendim bilgi teorisi açısından ne tür sonuçları olduğunu daha iyi anlayabileceğimiz bir durum söz konusu. Şöyle düşünelim. Wittgenstein diyor ki bize çok sayıda gramerler var, çok sayıda dil oyunları var. Hiç kimse bu dil oyunlarının dışına çıkıp bütün dil oyunlarını yukarıdan tanrısal bir gözle görme imtiyazına sahip değil. Bütün değerlendirmeler bir şeyin içinden yapılmak durumunda. Dolayısıyla bu değerlendirmelerin hiçbirinin bir diğerine karşı imtiyazı, rüçhaniyeti yoktur demeye getiriyor. Genelde bununla alakalı söylenen şeylerden birisi şudur, arşimetle alakalı bilirsiniz. Demişler ki, ya adam demiş ki bana dünyanın dışında bir nokta gösterin, ben size oradan dünyayı kaldırabilirim falan gibi bir laf etmiş. Biz buna arşimet diyen bir nokta diyoruz yani... Dünyanın dışına çıkan ve dünyaya geriden tanrısal bir gözle bakan bir kavrayış, Wittgenstein açısından diyor ki hiçbir beşer, beşerin böyle bir özelliği yok, böyle bir efendim ayrıca da söz konusu değil. Yani bu anlamda da mantığın ölçütleri dolaysız bir tanrı bağışı olarak değil, yaşam biçimleri. Bunu çok vurguluyor. Din dediğimiz dinin mantığı ve anlamı dediğimiz şey bir yaşama biçimi içerisinde bir uygulama içerisinde ortaya çıkar diyor efendim işte sosyal yaşam ortaya çıkar o bağlam içinde kavranabilirler efendim dolayısıyla bilim bu tarzlardan biri din de diğer bir tanesidir. Her ikisinin de kendine özgü kavranabilirlik ölçütleri vardır. Dolayısıyla eylemler bilim veya din çerçevesinde mantıklı veya mantıksız olabilirler. Bütün bunların dışında yani Wittgenstein'in söylediği şey birinin efendim bunların üstüne çıkıp diğerlerini yargılaması ki burada Wittgenstein'in söylediği şey akıl ve e, bilim söz konusu olduğunda bu türden bir e, sapmanın olduğunu Tırnak içerisinde söylüyorum bir ifade, Wittgenstein'e göre düşünüyor. Ee, evet, şöyle bakıyorum. Mesela diyelim ki ona göre Tanrı inancı bir hipotez gibi ele alınamaz. Yani e, ona başka türlü yaklaşmak lazım. Yani dini hipotez gibi ele aldığınızda bir yanlış işliyorsunuz demektir e, Wittgenstein açısından. Şimdi şöyle söyleyelim arkadaşlar, bir taraftan da bu Wittgensteinci fideizme dönük bir değerlendirme yapalım. Genel olarak akılcıya dönük de bir değerlendirme yapalım. Ondan sonra bu bölümün son kısmına geçmiş olalım. Bir taraftan da arkadaşlarınızın, evet Emine Hanım çatışmaz, kesişmez de demeye çalışıyor belli bir anlamda. Bunun ben aşırılığa vardırılmış halinin problemli olduğunu düşünüyorum. Onu vurgulayacağım. Akıl da masayla tarih gibi veya masal ile bilim gibi bir irtibatlanamaz mı demek istiyor? Evet, yükselbey öyle düş öyle öyle öyle demek istiyor yani. bütünüyle irtibatın koparılmasını ben sağlıklı görmüyorum. Bütünüyle bunları çok içli dışlı görmek de kendi içerisinde mahsurlu. Şunu kabul ediyorum bakın. Eee eğer katı akılcılıktan yanaysa bir insan salt aklı, duyguyu ve kalbi yok sayarak salt aklı vurguluyorsa, mutlak olarak aklı vurguluyorsa bunun kendi içerisinde problemleri var. Çünkü insan dediğimiz bir varlık bir bütün duygu tarafı var, akıl tarafı var vesaire. Ama e, bu yapılan yanlış bir yanlışa sebebiyet vermemeli. Yani e, salt dini meseleler söz konusu olduğunda duygunun, önemsenmesi, kalbin önemsenmesi gibi faktörleri dikkate aldığınızda İslam'ın en azından bir şeyi kalmıyor, anlamı önemi kalmıyor. Bir başka ifadeyle eğer sizin ölçütleriniz yoksa, kriterleriniz yoksa, delilleriniz yoksa ve burada kişiden kişiye değişen duygular ...efendim kalbi empatiler, kalbi sevgiler burada daha fazla rol oynuyorsa... ...e bu takdirde kimin hangi dine girdiğini, kimin hangi yolu seçtiğini bir anlamı kalmıyor. Yani o zaman herkes kendine göre, kendi duygusuna göre, efendim kendi beynisine göre bir şeyi tercih ediyor demektir. Oysa din söz konusu olduğunda, din bizim e, tanrı inancı dediğimiz şeyler, bütün hayatımızı, bütün istikametimizi kendisine göre e, belirlediğimiz, kendisine göre değerlendirdiğimiz temel hakikatler, o hakikatlerin de mutlaka bir takım ölçütlerinin olması gerekir. Bu ölçütlerin de duygusal olandan, kalbin sevgisinden vesairenin den, elbette bunlar önemli ama bunlardan öteye giden kesinlik, doğruluk, makuliyetinin olması gerekir. Yani bunu e, akılla yapılan yanlış vurgular bu ikincisini kesinlikle geçersiz kılmaz. Mutlaka e, bunu yapma e, zarureti söz konusu. Tam da bu temel nedenle, yani tam da bu eksikliklerin olması, yani aklın bu tarz e, veyahut da akılda görülen bir takım yanlışlıklar, bir takım hatalarda kesinlikle bir akıl dışılığı, kesinlikle bir relativizmi de Beraberinde getirmez. Kuşku, peki ne olabilir diye sorarsanız, işte bütün bunların bizi getireceği yer, birazdan işleyeceğimiz eleştirel akılcılık olabilir, efendim, e, veyahut da ölçülü akılcılık olabilir. Şimdi mesela diyelim ki bitkiye işleyenci yani bir felsefe, e, din felsefesi, çok koruyucu bir din felsefesi gibi görünüyor. Yani bu bir sorun. Yani çünkü ister istemez bir zaman niçin sorusunu sorarız. Bu kullanım hatalı olamaz mı? Efendini yaşama biçimi şu açılardan hatalı görünmüyor mu? Gibi soruları mutlaka sormamız lazım. Bunlar sorulamadığında e, bu defa şöyle bir risk var. Yani masal diliyle bilim dilinin eşitlenmesi gibi yani hani eşitlenmesi derken epistemik açıdan aynı seviye indirgenmesi. Yani masal ne kadar doğruysa bilim de o kadar doğrudur demeye getiren bir yaklaşım söz konusu. Bunlar bu şekilde de eşitlendiği zaman da o zaman bu tamamen relativizmin efendim hakikatin olmadığı efendim veya da bilinen bir ifadeyle söylersek. Anything goes dedikleri, ne olsa gider, ne olsa doğrudur şeklindeki bir yaklaşıma kaparalar ki, öyle zannediyorum ki bu en azından sağlıklı bir tutum değil, doğru bir tutum değil. Bu defa doğru ile yanlış bütünüyle eşitlenmiş olur. Yine e, suurlanabilecek şeylerden birisi. Wittgenstein gençten genelde kendi tutumu benimsendiğinde sorunların ortadan kalkacağını düşünüyor efendim. Ama bu da birazcık fazla iyimser bir yaklaşım gibi görünüyor. Yine din felsefesi buradaki eleştirel bir e, yaklaşımda. Genelde kendi felsefi tutamın gençten bir terapist gibi düşünür. Bir terapiye gittiğinizi düşünelim. Ama e, dini meseleler söz konusu olduğunda sal terapinin ötesinde bir takım e, yaklaşımlara da ihtiyaç olduğu açık gibi görünüyor. Şimdi gelelim sizinle bir sonraki aşamamıza. O da dini epistemolojide eleştirel ve ölçülü akılcılık meselesi. Yine diğer derslerimizde olduğu gibi kısaca size eleştirel akılcılıktan ölçülü akılcılıktan ne anladığımızı söyleyeceğim. Daha sonra dini epistemolojide bu işin ne anlama geldiğini açmaya çalışacağım. Şimdi Genelde şunu demek istediğimi anladığınızdan ne dersem yani salt mutlak akılcılıktan yana değiliz. Onun kusurlarından dolayı işte fideizmin muhtemel eleştirilerini de karşılayabilecek bir ama yine dini epistemolojide ölçülü olan eleştirel derken de aklın kontrolsüz, kendi kendini yeter şeklindeki bir öz algısına dönükte bir eleştirelliği. Ölçüllük derken de yine efendim, insanın bilme yetileri söz konusu olduğunda e, akıllı öncelemekle beraber duygunun da seçimlerimizde efendim kalbinde bir e, yeri olduğunu özellikle söylemek lazım. Kuşkusuz. Bu ee, seçim yaparken zorlanıyoruz ama bu seçimlerimizde rasyonel etmenler olduğu kadar vaka, e, duygusal etmenlerimiz de söz konusu muhabbet olsun diye söylüyorum. Bir lokantaya girdiğinizde e, eğer rasyonel seçimlerin seçimden yana olsanız muhtemelen ...efendim pırasadır, e, nargile, efendim karnabahardır, işte vesaire ne bileyim ıspanaktır falan türü şeyleri seçmeniz lazım. Ama yine duygularınız tarafından baktığınızda bu defa belki sağlık açısından en zararlı olan şeyleri seçebiliyorsunuz ne bileyim. Yani bu birazcık hani seçimlerimiz söz konusu olduğunda o seçimlerimizi tayin eden tek ölçütler yok ama... Bu, bu meselenin böyle olması bizi aklın gücüne karşı ölçülü bir eleştiri olmayı bize e, öneriyor. Şimdi genelde hemen hemen felsefede her düşüncenin belli bir anlamda onu savunanı, meşhur edeni, o kavramın belli bir anlamda sahibi olan isimler var. Ve akılcılık söz konusu olduğunda Karl Popper e, önemli bir isim. Eleştire akılcılık söz konusu olduğunda onun e, yaptığı bir tutum söz konusu. Efendim, şöyle bir bakalım neler söylenebilir diye. Evet, mesela diyelim ki eleştiril akılcılığı tanımlamanın en iyi yolu, her iki yanında da bulan katı akılcılık ve fideizmden farklı olan yönlerini, yönlerini vurgulamak. Eleştiril akılcılıklı fideizme benzemeksizin dini inanç sistemlerinin, rasyonel olarak eleştirilmesi ve değerlendirilmesinin mümkün olduğu kabul edilir. Fakat o katı akılcılığa benzemeksizin bu değerlendirmenin kesin ve herkes tarafından kabul edilmesi gereken kanıtlarla temellendirilmiş olmasını zorunlu görmez. Buradaki belki bu ders boyunca, bu dersin kalan kısmı boyunca vurgulanacak hususlardan birisi şu. Elbette akıl önemli ama bu akıl delil önemli belli bir anlamda. Ama bunun kişiden kişiye, bunun derecesinin değişebileceği vurgulanacak. Yani kuşkusuz herkes için e, gerekli ama ne kadar diyelim ki, ne kadar delil, ne kadar akıl bu kişiden kişiye farklılaşabilir. Aklın olduğunda delilin olması gerektiğinde hiç şüphe yok. Ama bunun ölçüsü diyelim ki ne kadar delilcilikten yanısınız, ne kadar delil bulmanız lazım, efendim ne kadar ölçüsü e, Akılcı olmanız lazım. Bu birazcık şeye göre değişecektir. Muhataba göre, muhatabın beklentilerine göre, muhatabın efendim, bilmiyetisine göre değişecektir. Şimdi birincisi, menü epistemolojide eleştiren ve ölçü, ölçü akılcılık dediğimizde iki bakımından eleştiren, dini inanç sistemlerine yönelik, öbürü de aklın gücüne yönelik eleştiri. Bu, dini inanç sistemlerini eleştirmede veya eleştiri olarak değerlendirmede aklın rolünü vurgular. Dini inançlar rasyonel bir eleştirel değerlendirmeye açık görülmektedir. İkinci olarak akıl ve akılcılık anlayışı ile ilgili olarak da eleştireldir. Yani katı akılcılıktaki aşırı optimist akıl değerlendirilmesi eleştirilecek. Yine aklın gücü ve kapasitesi ile ilgili daha mütevazi ve sınırlı bir görüşün burada e, benimsendiğini söyleyebiliriz. Şimdi burada size kalan süre içerisinde iki tane düşünür var. Bu iki tane düşünürün... E, bu eleştirel akılcılığı örnek diyebileceğimizi düşündüğümüz örneği var. Bunları açacağım. Ondan sonra da İslam düşüncesi içerisinde olan bir İmam Gazali üzerinden aynı meseleye nasıl vurgu yapılabilir hususuna değineceğim. Bunlardan birisi Mauro dediğimiz bir adam var. İsimler geçiyor ama bu kadarına da aşina olmakta zarar yok. Yani hani ne bileyim birazcık 3-5 isim mi bilmekte, kimler varmış falan filan, bu sahanın temel figürleri kimmiş diye okumakta yarar var gibi görünüyor. Bu Maurides'in kişi göreceli kanıt diye bir anlayışı var. Sonra Basil Mitchell'ın da kümülatif kanıt dediğimiz iki tane adamlar. Bunların iki tane farklı kavrayışı söz konusu. Bizim eleştirel akılcılık dediğimizde. Kişi göreceli kanıt şu arkadaşlar. Burada mutlaka bir kanıt var ama o kanıtın, ee, buradaki mesele şu, ya bundan sonraki dersin konusu kanıtlar meselesi olacak, deliller meselesi olacak. Peki, haklı olarak arkadaşlar diyorlar ki, hocam madem, mesela diyelim ki size gelecek ders, hudus delilinden söz edeceğim. İyi hocam, madem bu delil, o zaman herkesin Tanrı'nın varlığını inanması gerekirdi, diyecek. Ha, e, buradaki anahtar şey şu, bunlar kanıt ama, bunlar delil, e, bu delillerin temel karakteri, Bakın, şöyle söyleyeyim ben genelde şöyle anlatırım diyelim ki şu bir parmağın bir işaret olsun. Bu buna bir delil diyelim. O delil mi ne yapıyor? Bunu bir işaret olarak düşünsek. Parmağımın bakardınız yoksa parmağın istikametinin bakardınız. Ee, parmağın istikametine bakmak lazım. Parmak bana bak deniyor yani benim gösterdiğim yere bak diyor. Delille meddül ilişkisi de böyle. Delil medlule yani gösterdiği şeye bakıyor ama onun ispatı değil. Yani bu, bu parmak gösterdiği şeyin kendisi değil. Burada demeye çalıştığım şey şu. Kanıtlar ve deliller önemli ama o kanıtlar ve deliller 3-5 kişiyi ikna edebilir ama 10 kişiyi ikna etmeyebilir. Herkesi ikna edebilecek. Herkesi bütünüyle hakikate getirebilecek bir delil yok. Yani böyle bir delil yok. Böyle bir şey olsaydı zaten delil aramanın mantığı olmazdı. Çünkü o zaman icbar olmuş olurdu. Zorunlu olarak böyle yapmak durumunda olurduk. Ha delil söz konusu olduğunda mavrudesin dediği şey bu deliller kişi görecelidir diyor. Yani bir kişiyi ikna eden, 3-5 kişiyi ikna eden bir kanıt herkesi eş ölçüde, eş kesinlikte ikna etmez. Yani bir takım bunun ölçükleri var. Diyor ki bir kanıt eğer sağlamsa, kişi onun sağlam olduğunu biliyorsa belli bir kişi için ikna edicidir. Bağlı da belli kişiler için ikna edicidir. Yoksa bu bütün herkes için ikna edici bir karakterde değildir. Belli bir ölçüde kendi içerisinde bu eleştirel tutumun hafif türden bir e, relativizmi, göreceliği, kişiye göre değişebilirliği, imadiği yönü var mı var. Ama bütün ile burada bir şey söz konusu değil. Bütün ile bir görecelik söz konusu değil. Bitkin işlerinde söz konusu olduğu gibi. Yani bir kanıt var ama o kanıtın gücü. Göreceli. Yani bir delil mutlaka var. O delil herkese aynı ölçüde ikna etmeyebiliyor. Yine mesela diyor ki üç tane kavram türü var. Bunları birbirinden ayırt edebiliriz. Mesela psikolojik kavramlar var. Bunlar subjektif içerikli kavramlar. inanç kavramı söz gelimi. Ee, yine doğruluk, yanlışlık gibi psikolojik içeriği olmayan kavramlar var. Bir de karma kavramlar var. Yani bilgi kavramı buna bir örnek. Yani Onda hem doğruluk hem inanç ve bir başka ifadeyle e, bunlar karma kavramlar, inandırıcılık, ikna edicilik ve ispat kavramları da karmadır diyor. Yani bir ispat, bir delil sunduğumuzda bunda hem subjektif yön var efendim, hem de e, bilgi içeriği olan bir yön var. Bu itibarla da e, bu kişi göreceli olmuş oluyor. Yine burada vurgulanabilecek. Efendim, bakayım... Evet, yani işte diyor ki, delil söz konusu olduğunda mutlaka kim? Kime göre soruları mutlaka akla gelen şeylerdir, kavrayışlardır. Yine burada bir başka örnek, ile alakalı bölümü uzun uzun bu meseleyi açmaya çalışıyor burada. Birazcık size zahmet bakarsanız... Ben size yine meselenin özülü açısından Bezil Mitchell dediğimiz bir adam var. Bunun da kümülatif dediğimiz. Kümülatif bir kimsel demek arkadaşlar. Bir kimsel argüman dediği bir şey var. Bunu ilerleyen haftalarda yine vurgulayacağımız bir şey olacak. Şöyle diyor ki Bezil Mitchell bazı sahalar vardır ki mesela bunlardan birisi tarihtir. Mesela bunlardan birisi edebiyattır diyor. Bu sahalarda delil önemlidir. Bizim vardığımız kanaatler de o delillerin birikmesine göredir. Yani açalım. Mesela dediğim gibi tarihsel olay. Bu olay gerçekten olmuş mu olmamış mı? Bununla alakalı deliller topluyoruz. Bu delillerin gücüne göre, bu delillerin birikimine göre diyoruz ki bu olay şöyle oldu yahut da olmadı diyoruz. Ama hiçbir tarihsel olayın bizzat öyle olup olmadığı da mutlak kesinlik ifade eden bir durum değil. Yani hem kendi içerisinde bir tür öznelliği var. Ama bu öznellik tamamen keyfi, temelsiz ve argümansız değil. Argümanlar var, deliller var. O delillerin oranına göre biz bir kanaate ulaşmış oluyoruz. Mesela edebiyat durumu da öyle. Yani edebiyatla alakalı hadiseyi düşünelim. Bir metin okuyoruz, bir pasajı okuyoruz. O pasajdan bu anlam çıkar mı çıkmaz mı? Şimdi o pasajdan o anlamı çıkarabilmemizin bir takım şeyleri olması lazım, ölçütleri. Mesela Hangi tarihte yazılmış, hangi yazar yazmış, efendim, metin mesela böyle bir yoruma müsaade ediyor mu, yetmiyor mu gibi. Yani her ne kadar edebi metin kendi içerisinde öznel gibi duruyorsa bile e, o öznelliği aşmamıza, efendim, daha kesinliğin olmasına, efendim, imkan tanıyabilecek bir durum söz konusu diyor. Özetle bu bizim kümülatif dediğimiz, birikimsel e, dediğimiz e, duruma karşılık gelmiş oluyor. Yani burada da yine bir e, aklın efendim e, temeldeki o gücüne karşı bir eleştirellik söz konusu. Ama bu eleştirelliğin kendisi kesinlikle delillerin önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Sadece delil kavramına ilişkin belli bir türden bir yumuşama akıl kavramına ilişkin belli bir türden bir efendim e, yumuşama ...var gibi görünüyor. Şimdi bu temel e, perspektifi... ...bu eleştirel akılcığı... ...perspektifi... ...biz benzer bir şekilde... E, ...İmam Gazali'de de... E, ...tahkiki imancılık... ...kavramı ile görebiliriz diye... E, ...düşünüyoruz... E, ...din felsefecileri olarak... ...tahkiki imancılık derken... ...yani belli bir anlamda... ...modern batıda kullandığımız... ...efendim eleştirel akılcılığın... ...paraleli bir kavram gibi düşünebilirsiniz... İman kavramı var ama bu iman tahkiki bir iman, tahkik edilmiş bir iman. Şimdi hatırlarsınız İmam Gazali'nin şöyle bir örneği var, hemen aklınıza geldiğini zannediyorum. E, diyelim ki balla alakalı bir şey olsun hepimizin bildiği hikaye. Şimdi bal'a dair bir duyduğunuz bilgi var, çok tatlı bir şeymiş diyenler var. Bala dair bir kimyacının bilgisi var, laboratuvar ortamda tahlil ettiğindeki bir bilgisi var. E, bir de tadanın bilgisi var. Şimdi İmam Gazali söz konusu olduğunda buradaki espri şu arkadaşlar. Duymaya ilişkin salt bilgi zaten çok makbul görülmüyor. Ama laboratuvar bilgisiyle tatmaya olan bilgiyi birbirinden ayrıştırmak zorunda değiliz. Yani İmam Gazali açısından hem laboratuvar bilgisinin lüzumu var, onun hakikatine dair, mahiyetine dair olan bilgi, o da yeterli değil. Ama tatmaya ilişkinli bir bilgi olduğunda o bilgi, Kemal Ermiş oluyor. Genelde İmam Gazali'nin arayışını ilişkin e, söylenen hususlarda böyle bir yanılgı var gibi geliyor zannımca. Şöyle ki hatırlarsınız o Elmunkiz minel Dalal'de bir arayışı, kelam yöntemini benimsiyor, beğenmiyor. Efendim felsefecileri beğenmiyoruz. O dönemdeki batınileri beğenmiyor vesaire. En sonunda diyor ki işte Allah'ın kalbime attığı bir nurla kurtuldum. Yani buradan şu çıkmaz. İmam Gazali efendim kuşkusuz tahkiki, istidlali önemsemeyen bir insan değil. Aksine akılla başlayan, o yolla giden, istidlalle giden ama bir zaman sonra istidlalin o meselelerde yeterli bir tavır olmadığını fark eden bir isim. Yani sistem şöyle kurulu değil. Yani hiçbir şekilde istidlal ele alınmamış, istidlalsiz imana varan bir tutum değil. Yani istidlalden giden, giden ve onun belli bir anlamda tamamlanmasına dönük olan yani onun tam anlamını bulmasına dönük olan bir arayış mesela buradaki verilen örneklerden birisi yine ses diyelim ki işte duvar arkasında bir ses diyorlar ki birisi duvarda duvarın arkasında bir adam var e, bu bir değiş siz sesini duyuyorsunuz sesten hareketli bir adamın olduğuna karar veriyorsunuz bir kere de dışarı çıkıp onu görmüş oluyorsunuz İmam Gazali'nin ki hem duyarak hem görerek elde edilmiş olan bir bilgi, yani kamil bir bilgi gibi görünüyor. Burada, bütün burada vurgulamaya çalıştığım şey şu. Biz e, kalp ve akıl ikilemi söz konusu olduğunda birinden birini tercih etmek zorunda değiliz. İmam Gazali sisteminde akılla başlanan, kalple ikmal edilen, tamamlanan, e, belli bir anlamda kemale eren, belli bir anlamda olgunlaşan bir durum söz konusu. Yani dini epistemolojideki tutumumuz... Bu benzer bir şekilde söylersek, kuşkusuz delil, istidlal meselesi, akıl meselesi, başlangıç durumu herkesin tercih etmesi gereken bir yol. Ama nihai yol değil. Yani herkesin burada kalması gereken bir yol değil. Siz bir yolda başlarsanız bazıları vardır bunu yeterli görür. Bazıları vardır daha derine gider. Bazıları vardır gazali gibi. Bütün bu yolları... Efendim daha üstten tamamlayabilecek yeni yollar keşfeder. Bu az önce işaret ettiğim Mavro Desti olan kişi göreceli kanıt gibi. Veyahut da kişiler, diyelim ki benim için yeterli olan bir delil sizin içinizden, aranızdan birisi için yeterli olmayabilir. Ya da aranızdan birisinin için yeterli olan delil başka birisinin için yeterli olmayabilir. Toparlayarak söylersen, dini epistemolojide Mutlaka herkesi eş zamanlı olarak ve toptan belirleyecek, toptan kontrol edebilecek bir yöntem yok. Ama bir takım ilkelerimiz var. Delil, istedilal ve bütün bunların çalışacağı akıl vasıtası olmazsa olmaz. Ama bunlar yeterli mi? Yeterli değil. Belki tamamlanması lazım, derinleştirilmesi lazım gibi vurgularla... efendim şey yapmış olalım evet Osman Bey'in katkısı için hocam İbrahim'in ayman arayışını böyle mi diyelim İbrahim Bey Hazreti İbrahim'in arayışı bir sonraki dersin başlangıcı olacak isterseniz orada onunla zaten üzerinde duracağız tekrar orada isterseniz böyle yapalım böyle olması için görmesi gerekir görmüyor ki demiş efendim işte görmek kolay mesele değil yani işte bu, bu ikisinin fark edilmesi lazım, zamana bırakılması lazım, yavaş yavaş olması lazım. Bazı insanlarda Necip Fazıl'ın bir ifadesi var. Bir gece diyor, e, kör bir hendiye düşercesine, bir körün hendiye düşercesine hakikate ulaştım diyor. Herkes de böyle iç aydınlanmalar birden ve doğrudan olmuyor. Bazen arayış halinde oluyor, bazen zamanla e, olabiliyor ee, ama bunun hepsinin olmazsa olmaz yolu müzakere karşılıklı konuşma meselesi olacak. Şimdi toparlamak istiyorum dersi. Ne yaptık diye sorarsanız, birinci temel meselemiz dini epistemolojiydi. Ee, bunun olmazsa olmazı akıldı. Ee, vurgulayarak söyledik ki akıl bu işlerde e, temel bir araç, temel bir vasıta e, onsuz olmuyor. Eleştirel de olsa, kendi içerisinde ufak tefek kusurları da olsa... E, Bunuz olmuyor. Bundan sonraki aşamamız aklın önemini ve lüzumuna işaret ettikten sonraki aşamamız acaba bu akıl e, bize evren hakkında, alem hakkında ne söyleyebilir? O aleme bir yaratıcı var efendim bir o bir yaratıcı var diyebilir mi? Tanrı var diyebilir mi? Var diyerse... Efendim buna dair bir takım deliller sunabilir mi gibi bir meseleye gelmiş olduk. Bir başka ifadeyle yani delil meselesini, istedilen meselesini önemsedik. Ve şimdi hangi deliller olabilir şeklindeki bir konuya doğru girmiş oluyoruz. Bunun başlığı da doğal teoloji olacak. İnşallah size efendim gelecek dersi itibariyle burada açacağım konular olacak. Doğal teoloji ilişkin ağırlıklı olarak üzerinde konuşacağım. Burada yine bir ayet ile dersi bitireyim. Gelecek dersten itibaren en az 3-4 hafta boyunca buradayız. Doğal teolojideyiz, deliller meselesindeyiz. Birçok meseleyi işleyeceğiz. Hangi delilleri, niye öncelediğimi falan açacağım. Yani birazcık da isterseniz bir kısmını da bir sonraki derse kalsın. Zariyat Suresinde ve Fussilet Suresinde yer alan çok temel nefis ayeti kerimeler var. Bunlardan birisi senurihim ayatina fil afaki ve fiyenfusihim. Hem afakta hem de nefislerinde ve onlara ayetlerimizi göstereceğiz. Yani gelecek ders itibariyle bakacağımız şey afaki deliller ve enfusi deliller meselesi olacak. Yine buradaki o fil ayatul ayatulil mukinin, yerde işte inananlar için deliller, ve فُسِهِمْ وَفَلَا تُبْسِر۪ينَ وَفَلَا تُبْسِرُونَ e, Ayet-i işaret ettiği üzere, hem yine nefsimizde hem de dış dünyada e, delillerin olduğu, bunlar neler olabilir, bunların gücü nedir gibi meseleleri, inşallah bir sonraki e, ders boyunca konuşmaya devam edeceğiz. Pragmatist, teosofiz agnostik kavramların anlamları nelerdir diye. Pragmatist, pratik önemseyen diyelim, sonucu önemseyen diyelim. Teosofist dediğimizde de daha ziyade sufi tarzı insanları, yani hani sufi tarzı dediğimizde hem Müslüman Sufiler hem de batılı mistikleri düşünebilirsiniz. Agnostik de bilinemezci demek, bilinemezci. Yani Tanrı var mıdır diye soruyorsun, vardır da demiyor, yoktur da demiyor, bunun gibi. Evet, Gazali'nin görüşüne mum, pervane örneği verilebilir mi? Zeynep Hanım e, veyahut da Elif Hanım demiş. E, Elif Hanım işte mum ve pervaneyi e, bir de dinleseydik sizden. Nasıl örnek veriyorsunuz? Tabii ben e, bilmiyorum. E, Zeynep, Zeynep Hanım demiş, Paskal ölçülü imancılardan mıydı? E, ölçülü imancı olmadığını zannediyoruz. Yani burada bir ölçülülük varsa Gazali'ye daha az görünüyor. Ama bu tasliflerin de şey olacağını, değişebileceğini de kabul etmek lazım. Şöyle ki, yani daha farklı bir Pascal yorumu, daha farklı bir Pascal okuyuşu diyebilir ki, Pascal ölçülü bir imancıyı da diyebilir. Bunu da söyleyeyim size yani. Evet arkadaşlar, inşallah sizinle notlarınız varsa alayım. Yoksa artık yavaş yavaş başka derslere doğru sizinle. Evet, pervanelerden biri uzaktan görüyor. Evet, peki. Evet arkadaşlar, sizinle inşallah başka derslerde görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar.